Allah'a da <gülüyor> ala Resulina Muhammed. Sal ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala Muhammed. ce cevahir kainat ve qulasi cevahir mevcudat An hathshbu an amberi nesim hathshbu ve inne ke la hada hulq azim nebiyna ve şefii'na muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zul luna wa ma yanbi La ilahe illa Hu, hari mübezzmi qurbi evatna Muhammed Mustafa rasulan. Ka'be'yi kela muarifan, hakiki meclisi kevsi am, qible kabuli aşikan, Ahmed müstebara rasulan. Ağol bİllahı, mİn Şaytanı, rājim. Bismillahı, r-Rahmān, r-Rahīm. Ül İn kütüm, tughbun Allah, fettabigūni, yuhbūl kum Allah, biyakirle kum zinbukum. VAllahu Gafur, r-Rahīm. Sıdqa ve وَبَلَّا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْحَارِيُّ الْمَكِّيُّ الْمَدَنِيُّ الْمُحْتَقِ Acele konuşacağım, çok şey sığsın diye, kendi vücudu derse ezileyim, yanımız çok söz aktaralım biraz inşaallahu teala. da çıktım, çok taraftan da gelenimiz olmuş, Allah razı olsun. Bizim için değil, Muhammed Mustafa'nın için gelmişler. Ben hadis okumadan salavat-ı şerifeden neden bahsetmeden hemen ayete geçiyorum. Güyle ise bir salavat-ı okuyalım. <Sessizlik> Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ve ali ve sahbi Allah nasallaha Bir daha, ve ve Bir daha ve ve Allah nasallaha seyyidina Allah Amin. Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? Sıkla dinleyelim. Kul İnkıntüm tuhebbun Allah Hilahülah'e Ya Muhammed Allah'ımız Peygamberimize buyuruyor ki Ya Muhammed Peygamberimizin vasıtasıyla hepimize de ey kullarım onların de böyle çiğiriyor Rabbimiz söyle ki Habibim onlara o söyle ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız Allah'ı seviyorsanız bana tanı olun ki Peygamberimize diyor sana tabi olsunlar ki allah Teala dahi sizi severek ve günahlarınızı mağfiret eder Allah-u Azim-u Zişan mağfiret ve rahmet edicidir. Onlarına affedici, mağfiret edicidir. Söyle benim tarafımdan onlara, kime? Yahudi'ye, Hasnani'ye, Mecusi'ye, Ölmüs'e, Masum'a, Dinsize, İmansız'a, hepsine söyler. Diyor ki biz de Allah'a biliriz, Allah'ı severim diyorlar. Söyle onlara. Bana, sana tabi olunlarsa ben de onları severim. Sana tabi olmazlarsa ben onları hiç Cenab-ı layık kullarım onlar. İlla وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ تَعُذُوُ وَمَا نَهَاكُمْ عَمْرُ تَنْتَهُ صَدَقَ <gülüyor> اللّٰهُ Allah'ımız, ''Ya Muhammed! Kim Hz. Muhammed'in emlettiğini tutar, nehlettiğinden kaçarsa afiullaha ve afiull rasul Allah'a itaatına, Rasulullah'a itaatına Farkı yok, bu ikizdir, peygamberimize kâbu vurmadıklarından kâhir oldular. Bugün onun Yahya'yı, saadetini ziyaret edeceğiz de buradan başlarım size. Devam edeyim şöyle, burada durmayın. Hazreti Muhammed, Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala a'lihi ve sahbihi ve sellim. Kırgas'ın Fatiha, Nübüzzet'in enbiyasıdır, İşte ona ona enbiyalar kesildi, mühürlendi. Hocam şey aklıma geliyor, niye hem sonra geldi? En El, ezber oldu, bütün peygamberler peygamberimizin nurundan oldu, peygamberimizin oğlu oldu, bütün peygamberler. Ruh tarafından böyle, toprak tarafından en sonra getirdim ki ümmetin kabirde az yapsınlardır. Onlar gibi tam Adem, satıyullah, atamızdan göre toprakta yapmasınlar, senin ümmetin toprakta daha az yapsın diye, sebeplerini değil daha var mı sebebi, daha sebebi var. Onların bir usulü olursa adam aleyhisselam cennetten akınca 300 sene ağladı tövbesi kabul olmadı 300 seneden sonra hatırına geldi Ya Rabbi ismi isminle beraber cennette yazılı gördüm aşağıda yoksa kalemde yazılı gördüm Muhammedi'nin hürmetine beni attı, attı Neden buldum bu sözü dedi? Çünkü çok sevdiğim için ismini, isminle beraber yazmışsın. Ben bildim ki Muhammed'i çok seviyor. Öyle olunca Muhammed'im hürmetine, peygamberin duası, Resulullah'ın hürmetine kabul olacağı için yani en sonra getirdim. İki. Üçüncüsü her peygamber her peygamber ümmetinin sattığıyla mesul olur mahşarda hangisinin çok olursa Allah yanında daha çok kıymetli olduğu ondan veril olur. Nuh Aleyhisselam din 50 sene yaşan Dokuz sene peygamberlik yaptı, seksen cehal ümmeti vardır. Dokuz yüz elli senede seksen cehal ümmeti vardır. Sayın rahat canınızı kaç tane. Böyle iki cami kebirler, ni ki güvendeki 43 e, türlü İslam devletinin içindeki Müslümanlar saysan, milyon, milyar gelir. Bir milyar gelir. Onun için evladınız çok olsun. Ben evladınızın çokluğuyla iftihar ederim. Ümmetimden bir daha halapaya girdidi Senin ümmetin çok olsun diye seni en koydum ya Muhammed. Evet o kadar azca. Böyle çok sebepleri var, ben onları okuyamayacağım, kim diyemeyeceğim. Muhammed, risaletin, menşeetimin ser levhası, levh-ü mahfuzun sadr-ı dercestasıdır. Hepisini birer birer tercüme etsem bununla tüketirim, benim ileride çok konuşacağım var. Hz. Muhammed, beşeriyetin merceği, ve şeriyetin bu türşü, insaniyetin mensiyyetidir. Hazreti Muhammed, kemanatın evveli şefkat ve faziletin meşhurdur. Hazreti Muhammed, hacî evveli âlem, maksudu zapt. Anlayamam diyorum. Hazreti Muhammed. Uzuretin beyanı fasih etmetin kalemi sarîye eder. Hazreti Muhammed, varlığın kalbi, cihanın cananıdır. Hazreti Muhammed, hakkın habibi, halkın mahbûbu, insanların sevgilisidir. Hazreti Muhammed, fulu ekber-i şems-i en büyük güneş olmuş dünyaya karanlıkları yırtarak gelmiş, bu İslam alemini böyle doldurmuş Allah şefatine nail edin. Hazreti Muhammed, evliliğin zineti, ahiretin meziyetidir. Hazreti Muhammed, nurlara nur, vicdanlara sunsunur saçandır. Hazreti Muhammed, kainatın efendisi mevcudatın sultanıdır. Yeter mi hocam? Bu yüz burada kalsın, şu yüzde bu yüzde kalsın, bu bu kadar kalsın. Başka kağıdına geç. Açın bir aşkıla. <gülüyor> <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize Hüsnü hatimeden tevfik et ya Rabbim. <gülüyor> <gülüyor> et ya Rabbi. <gülüyor> Hadisi i kudsi Hazret-i Allah'ımızdan Muhammed Aleyhissalatu vesselam efendimiz rivayet ediyor. An Ebi Hüreyre radıyallahu Teala'an an kana Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Ya Allahu Teala azza ve celle Ene 'inda zannu 'abdi bi ve ana fa'al bu. Ki zekerani benim zekeren iyi nefsi, zekertuhu fi nefsi. Bu kitaplardan için hayıflı bu cümleyi okuyorum. Ve in zekeran iyi bileni, reker tuhu fi neyih hayrun minhum. Ve enta tarabba ile zira'an. Ve enta zira'an takarrab ileyhi ba'an lein akaani yemshi akituhu harvelatan bu sari ve ikisi iktifa hadisi sahih olduğu için konuşuyorlar hazin tefsirinin 94. sayfasından alınmıştır İçinizde hoca hacı galiyor kimdir hoca Manasını dinliyoruz. Evin-i Hüseyin'e radıyallahu anh'tan cümayet belli bir Rasulullah Allah'ın sevgili Habibi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz, aziz ve celil olan Allah, büyük olan Allah buyurdu ki, hep kulağımız yanında boğma ben kulumun bana olan zandayım bana ne zannedersem ben o zandayım beni bugün, beni bugün bu camide Bağlar gibi günahlarla geldim ama günahsız olarak çıkaracak tevbe edeceğim yere ziyaret edeceğim. Vağız dinleyeceğim, hiç günahsız çıkacağım değilse öyle yapar. Yok at bulunmam ki ben derse Birisi cenneti cehenneme geliyor, dönüp dönüp bakıyor, ben böyle zannetmezdim diyor. Meleklerden soruyor Allah, ne diyor bu bulup sorun bakalım diyor. Ben Allah gelince yani mütegreti bir zannederdim. Şimdi ise cehenneme götürüyor, günahım ağır geldi. Öyle mi zannederdin? Evet ya Rabbi, günahım çoğaltma ben cennete götürür zannederdim? Çevirin cenneti alaya! Götürün cenneti alaya! Ben kulumun zannı indindeyim. Ele kötü zan sahibi olmayın, mücayla! Ne güzel şeymiş efendim, ne güzel şeymiş! Yani bana istiğfar ettiği zaman beni Allah affeder zannederse affeder. Bilesi istiğfar edelim. Estağfurullah! Estağfurullah! Estağfurullah! Küptü ile Allah! Küptü ile Allah! Estağfurullah! de şimdi beni affetti zannederse affeder. Umar oldum Allah'ın mükevapati. Kendi hadisi, kutsisi daha müjdelemeyelim de yine azarlayı azarlayayım yeneyim. Kürsünün üzerinde. Herkesin kulağını müjdeyle doyuralım inşallah. Duayı en zaman kabulumu umarsa zannettiği gibi kendisine becerilerim dua ettiği zaman kabul eder Allah diye zannederse yani benim gibi kabul eder Allah Allah şu evlatlarını ıslah et Ya Rabbi, ya Rabbi. Derimle, evlatlarını ıslah ederim çünkü annenin babanın duası peygamber duası gibi kabul ne dua bugün etsin kabul edeceğim diyor, söz diyor. ben ne yapayım, kendi söz veriyor, Arafa durur. Kulun beni allah Teala, bana merhamat eder, giden yola muvaffakçılar, bana yardım eder diye zannederse, ben ona yardım ederim merhamat ederim. Kendi yoluma gitmeye muhafak ederim. Eskisi kahveleri, gazineleri, oyunları, fenalı her ettirdim. İçine nefret verdim onu. Samimi gelin Allah aşkına camiye. Diyerek yâd zaman muhakkak onunla, o kulumla beraber oluruz. Allah, Allah asıl hadise füccüsü, bu ya hoca hayran bu hadiste hayran Allah biliyor çünkü onu beni yalnızca bir yere çekilmişte zikrederse ben de onu böyle yadiderim yalnız çekilmişte şafağa Allah, Allah Allah ben de yalnız geldi nefsimde böyle bu ateşten un üret, bak kendimce böyle lahirazya boyu ki nasıl hareket edeceğini sana bir bir gösteriyorum. Bir topluluk içinde zikrederse, bir camiye neye toplanmışlar da onların içinde zikrederse, ben de onu daha hayırlı bir cemaat içinde cepray nin hikayenin bütün meleklerin içinde zikre şu bizim topluluk bu ay ruhu al ruhu al ruhu al ruhu al ruhu al ruhu al ruhu al ruhu al ruhu al ruhu al ruhu meleklerle beraber o kulumu yedinci kat sema arşı alsamdan beri o zikrederim nasıl kulum senin zikrinden maksat beni kabul et cennetine girdi kabul ettim cennetimi vah diliyorum derim o kuluma sevinelim kulum bana ibadet sadaka İbadet eder, sadaka verir, sadakayı fıtır verir, zekat verir, fakirlerin elinden tutar, yardım eder. Her nasıl itaat olursa olsun bir karış fakirlik keyfine yetmek için bir karış yürürse, bir tezik karış, camiye ibadet için. zikir var salavat ben ona bir er, o bir karış gelir ama kul var nadel <gülüyor> tam yaklaşır <gülüyor> bir i saadet var vanız var zikir var salavat var bir karış yürürse. Ben ona bir erşim yaklaşırım o O bir karış gelir ama ben bir erşim yaklaşırım kuluma. Nağ yaklaşın yarabbi, rızam yaklaşır. Razı olurum o Elhamdülillah yarabbi ne müjde bulurum ya, nasıl, niye ben buldum bunu hocası? Bak işte hepsini hazinden diyorum, hazin tefsirinden. Ben ona bir ertişim yaklaşırım. Her ne zaman bana itaatı artırırsa, hem belki huyarına etmiş de itaatını artırırsa, azan namazı kılıyor, kuşluk namazı kılıyor, evvabın namazı kılıyor, teheccüd namazı kılıyor, daha ibadetle tevhidini artırıyor, zikrini artırıyor, böyle artırırsa ben de ona feysi, feyiz ve bollukta ziyade çok bolluk verdim evlerine bereket verdim evine geçim verdim güzel geçim verdim bir bolluk veririm okuluma diyor biz başka yerden arıyoruz bolluğu, hangadan ara yok bolluğu, faizden ara yok bolluğu haksızlıktan ara yok bolluğu Vadimize verdiğimiz vadimizden dönmene aray yok. Biz varlığı elvadı tepdi kimdir vadidersa vadinden dönerse köpek huzurdan haşa köpek usarda usmuru geriye yudar ya aynı onun gibi olur diyor peygamber. Yani istifra ettiğini köfenin yuttuğu gibi yudar. Hem evvel hem sonra elinden almaya çalışır. Bunlar müslümana yakışmaz. Geçen bir kağıt koydular da, yediler ki buraya, 78 gün kadar oluyor, cevap veremedim. Hep ana baba hakkından anlıyor, hoca. E ne verelim? bizim onda hakkımız yok mu? Oğlumuzun birine, malı veriyor ben analıktan olduğumdan beni benimden alıyor diyor haksız mı haksız değil mi söyle bana yemin etmen ettirmen yemine alışkın değil değilim Allah'ın huzurunda vaat ediyorum ki haksız haksız haksız haksız ben dedim eller gibi katayım, yemin mi edeyim Dinle. Eğliz ve bolluğu da ziyade ilerim. Ulan bana bir erşin yaklaşırsa bir karışıdır baya. Bir erşin kadar yaklaşırsa eğilin lan ama ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Erşin netide gibi değil. Bir al eline ölçü vereyim. O ağacı ölçeceksin. Gelir bir, iki, şi, cim, A hı, y'ye vardı mı o ölçü bir erşin gelir. Babam ölçerdi aynı erşinle beraber gelirdi barmağa. Yani 29 dokuz aynıdır erşin. Onun için o barın barmakları değil. Yani metreden etecek olsa. Kulun bana bir elçin er yaklaşırsa ben de ona bir kulak yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, kulun bana yürüyerek nereye? Camiye, nereye? Kur'an bursuna, nereye? İmam Hatip'e, nereye? Medine-i e. nereye? mekke terlemeye? benim benim yoluma. Benim yoluma. Bir efendim yürüyerek gelirse ben de ona o şarap gelirim şu şeyi değiştirim Acıktı Kesildi mi şey müezzin abız hoca imam eferlerinizi düzeldin e şu seyrek yerler kalsın kardeşlerimiz de girsinler. Dışarı ne istifade edemez. Üperler kesilirse, şimdi açıldı, değil mi? Az açıldı. Acıda. Oğlum, bana bir erşin yaklaşırsa, ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, ben de kuluma koşarak varırım karşı yeryerek bana ibadete gelirse benim rızam da ona konuşarak varır razıyım ben senden de daha kulun bana karşı olan vazifelerinde çok dikkat ederse orucuna dikkat etti terevihine dikkat etti zeketine dikkat etti vazifelerine dikkat etti anasına babasına itaat etti Ana baba da evladının hakkını gözetti, böyle itaat ederlerse, ben de onun üzerine feyiz ve bereketimi döktükçe dökerim, döktükçe dökerim, anlayabildiniz mi, dışarılarda duyuluyor mu sesim? Açılın Burak <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik et Ya Rabbi! Amin! <Gülüyor> Gerçi tevfile geliyor ya, Sonra gelip insanları çiğneyarak gelmek doğru değil. Boş bulunduğumuz yerlere oturun. Şu vazifem de ortadan çıksın. Ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem savv evveli yevmil min diyecek. bunları bitirdik geçtik şimdi men saame men saame ramazana ve etba'uhu sitte min şevval kaneke savv dejec canu sagir kendül irfan sayfa 17 bir kimse Ramazan-ı Şerifi 29 30 neden gelirse böyle tutarsa <Gülüyor> Şirdatman saim olursa Sitte-i Şevvali dahi Altı günde şevval ayından oruç tutarsa, ana tabi ederse seneyi kamilen oruç gibi olur, seneyi tüm tutmuş gibi sevaba nail olur. Ben anlayamadım. Bir hadis daha okuyayım. ''Men sâme sitten badel tütrî'' <gülüyor> Bayram namazından sonra ''feke enneme sâmet dehre'' altı oruç daha tutacak olursa seneyi kamile oruçlu gibi geçirmiş olur. Demek altı oruç hocam? Evet kardeşim, başka şey yok. Neden? Altmış oruç 1'e on vermekle üç yüz günü, üç yüz gün oruç tutmuş gibi Ramazan'da. 1'e on, bira on. Altı daha tutarsa, 360 gün oruç tutmuş gibi olur diyor Peygamberimiz size müjdele yiyor, tutu bilen tutsun tutamayana bir şey diyemiyoruz ne yapalım kendimiz tutuyor muyuz bakalım yeniden bir kağıt daha açtım size vakıtlı çıktım çünkü ezen okundu mu kesin çünkü lihya-i saadet çıkacak inşallah, onun için şimdi başlıyorum. İllahi r, r İkinci han güneşi Muhammed Mustafa, onun sakalı şerifimden bahsedeceğiz ya, bir azetdir nela nazik yüzünde o nuru sahte o falı azetdi azetdi bu rekptin umurde ya. Halidi pirliği yüz harbe girdim. 100 kere muzaffer oldun. Sebebi neydi nereden? Sebebi ne olsun? Peygamberin sakalı şerifinden bir tezik cüzdanımın içinde varlığı her zaman muzaffer oldum girdiğim halde diyor. Buralara gitsek çok uzun gider ben çeviriyorum, sizi daime yorumluyumuzu alman için uzun uzun bahislerden vazgeçtim. Nerem Peygamberimizin vasfına başlıyorum, açılın bir aşkına. <gülüyor> Ey Muhammed peygamberimiz varlığın sebebi kıpkatı şu varlığımızın sebebi kıpkatı <t> ve <heavenly> ma enselneke illa rahmeten alemin alemine rahmet için geldiklem yediğimiz içtiğimiz içtiğimiz rahatımız, her şeyimiz ona hürmetine oldu Alemi de vah oldu. Geçen ki konuştuklarımı tekrar edemeyeceğim, bir diğer izindir yani. en gürültü insanı Hazreti Mustafa'dır. Yani seçtikler var. bütün insanın, belli alemin Seyyidi Adem Aleyhisselam. En büyük oradan doğduk geldik. Allah, peygamberlerin seyyidi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama huyuların seyyidi zemzem kuyusu. Allah kana kana içmek.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 Başların sevgili Hacer-ül taşı. Kim diyor hacerün ül Esvet taşından bir de öpmek nasip olursa, e, e, öpmek nasip olur da yüzlerini, gözlerini bir süresen, ke'en de diyor Allah. Benim yedi kudretimi, benim elimi öpüş gibi olursunuz, diyor. Ben elden münezzehim ya! Yedenlere baldır cıbra, parayı götürüyor, ne? Oooo! Oooo! Ne bilsin dağdını anın asel göster gösterde sal göster! Soğan göster, bal göster, hayatta hiç yemediyse ne bilsin adam? Bellemler bu, ben yahu! bakmayan bilmez, balı görür bak ki bal çapsakızı gibi karışık. soğanı görür, o tarafı diye deryanın yeşil barnağını zorla bala soğan da sallan da, oğluna bir soktun mu da, bir daha bu baldan ayrılamaz tatlı olduğunu öyle bilir Beytullah bir gelsin de öne görsün balı nasıl? Hacer-ül Esver'i görsün de, yüzünü sürsün de, bir öpsün de ondan sonra bana söylesin. da uykumuz gelmedi, öptüğümüz gül. İçerimize gelen, neşe eden. Ne yalan söyleyeceğim burada size karşı. Ne değilsin görmeyen adam, asen göster, vesal göster, savanı ıstır, acı. Ne bilsin tarikata girmeyen adamın tarikatın lezzetini? Geriden bunlar riyakar! Birini, birini bıçaklar, lüzimsiz, duzsuz insan görür. Ne bilsin içindeki damı? Haber yok ki her mazurdur. Onun için biz onlara mağana da bulmak ediyoruz. Mağana bulmak, Allah nasıp vermemiş oradan de. ne yapayım? O için peygamberimiz en büyük insan bütün peygamberlerin sevgidi beşeriyetin tek haleskarı bu beşeriyeti tek haleskarı yani yevmi kıyamette cehennem ataşından kalas edecek şefaat edecek kurtaracak inşallah ya hocam, güvencimiz olsak, <gülüyor> elimizde bir tutacağımız Muhammed, diyor <gülüyor> ki. Peygamberler peygamberi o. Yalnız bizim peygamberimiz değil, bütün peygamberlerin de peygamberi. <gülüyor> İnan böyle vasıf ben duymadım hocam ve inşallah. Ben senin için ne kadar kitaplar açtım kapalım biliyor musun? Daha bir şeyim yazdıydı, kayıp oldu, hayran olur bayılırdınız. Bayılırdınız ve vahim ile ledunliğe kitabından yazdımını. Musa aleyhissalatu vesselam, Ya Rabbi hepimizin duasını Muhammed'in hürmetine affediyor onlar nasıldı ben peygamberi vasf edemem dedi Allah Kur'an'da vasf ettim geçtim dedi Kur'an'a bakın peygambere müdkün şeraitiyle Kur'an'ı peygamber tatlıyık etti onun ümmetini vasf edeyim size dedi e, onun ümmetini Rabbi yarabbi kabir göster ne var bilemezsin dedi Ha sesini duyuyor. Sesini duyuruyor dedi. Çığlık dedi. Ey Muhammed ümmeti deyip çığır dedi. ey Muhammed ümmeti la be yak Musa Değil, sesini duydu Musa iletilen yıkıldı. Dedi bu başka tanıdık bir güzel ses geldi bana. ''O işte Muhammed'in ümmetinin dedi. Allah bize onu nasıl tuttu çıkıyordu? Sesimize peygamberler yıkılıyordu. ''Hayarabbi, Rabbi beni onun Beni ben peygamberlikten çıkayım da Muhammed'in ümmeti olayım, ne olur?'' dedi. ''Hadi, sen, sen ''Hayır ya Musa, böyle halk etmedim.''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 ümmeti Ahmet'tir. Muhammed'in ümmetidir. Başka ümmetlere 50 vakit tarz oldu ama onlara geç vakit Ya Rabbi daha iyi daha azal, daha kolaylaştır derken derken geç vakta indirdim. Kabul mu Ya Muhammed dedi. Peki Ya Rabbi dedi. Musa'lı silin geridir Ya Muhammed. 20'cik daha azansın kılamazlar 5 vaktı da bizim ümmetlerimiz 50 vakti kıldı senin ümmetlerin zayıf olacak belki kılmaz da belki kılmaz da ası olur Allah'a imza verdim kabul ettim deyip imzamı yalayamam ki dedi demek 50 vakit namaz yerine 5 vakit aldım Beş vaktin yerine de, 1'e asf-ı emsaliha, 1'e on vermekle 50 vakit yerine kabul etti de yine kılmazlarsa onlar da benim ümmetim olmasınlar. İyice düşünün, iyice başımın namaz hakkında çok şey var elimde, hiçbirini söyletmem bana, bunu sığdırayım bugün.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 Hep onun şefatiyle cennete giriyor elhamdülillah. Allah'a ayırma peygamberimize yarar. Yani. Şimdi sakalı şerifine hürmetle. Allahümme salli <Sessizlik> ala seyyidi ya Muhammedin meyillahi.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 o tarihi böyle ziyaret edeceksin inşallah. Bütün vasıflarında tek nigitsizdir. Peygamberimiz bütün vasıflarında tek nigitsizdir. Başka peygamberlerde o vasıf yok. Ancak peygamberimizde var. Hangi teklik ne var? Çekamam diyorum, gerçeğmem. Sen kimsin ya Adem? Adet sattin sen kimsin ya? Ne hledi Sen kimsin ya İbrahim? İbrahim, İbrahim Halilu Rahmanım. Sen kimsin ya İsmail? İsmail Zebiyullahım. Sen kimsin ya Musa? Musa kelimullahım. Sen kimsin ya İsa? İsa ruhullahım. Sen kimsin ya Muhammed? Ee, i̇şte eee, bütün. İşte kazandın bütün terikamberlerim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 ''Ya Adem kovamız olur, el aman, şefaat et.'' Hangi pencere açıyorsa şu üstüne gelmesin. Yeni Adem aleyhissalatü vesselam ''Yedim yok, cennette burada yerim de beni çıkardı, Allah dışarıya attı, havlayını attı. O ile neyle iştirmizi döktük. İki yüz sene semaya bakmadan ağlarık bir gün Muhammed Mustafa hatırımıza geldi. Ya Rabbi ismi ismimle yazılan Muhammed Öğret'ine bizi affettin dedi. Allah onun yüzün öğret'ine bizi affettin. Yeni buldu Kula'yı ya Adem dedi. Ben burada yediğim için Allah'a yüzüm yok derim, ben de vazgeçim, başka feyramaya gelirim. Ya Nuh Neciyullah, ya Nuh, hani o girayette, şu mahşer yerinde elli sene güneş bir muzrak boyu yetmiş, vücudlar kaynağı yok. yalnız yedi sınıf arşi ağzının gölgesinde onlar, adaletle okumda, gencikene ibadetten neşe alanlar, camiye devam edenler olanlar, gizli yerde anlayanlar cebinden çekip bir sadakadan sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyenler kendi namusuna bir kadın davet eder de ''Gef ben Allah'tan korkuyorum.'' diyen Allah'tan korkanlar, onlar arşi azabı gölgesinde. Belki ümmetleri de kaynaıyor, ''Ha ne olur dua et, ben ümmetimin helatine dua ettim, bütün suya suyaklar oldular, Allah'a bizim yok yanvarmaya, başka Peygamber'e gelin.'' İbrahim aleyhisselam varıyorlar, benim Allah'a yüzüm yok diyor. İsmail Aleyhisselam, Allah'a yüzüm yok çünkü bu var benim diyor. Ee, Musa Aleyhisselam'a varıyor, vurunca bir kıpkıyı öldürdüm Allah'a yüzüm yok. İsa Aleyhisselam'a varıyorlar, Allah İsa aleyhisselam varınca diyor, benim yüzüm yok Muhammed Mustafa'ya gelir. Azrakın bu Azrak Mustafa'ya varıyorlar. Diyelim Allah, acı yüzüm yok demiş dua edeyim size diyor. Geçen devirmiş şeylerdi. Cehennem kırkları halkın üstüne, cehennem zebamların elinden boşanıyor. Hep zincirlerinden tutuyorlar. Bir atmada 40 bin kafiri cehenneme atan eğer cehaslar gibi tallar elinde buğday gibi olan melaiketür kılafın şidabu la ya'zun Allah ta'ala ruhum ve ya'alun ma yufiru diyor zat Allah o harf ile gerçek bir diye Sencirlerden tutmuşlar ama cehennemi zapt edemiyorlar. Bakmış ki cehennem Yahudiler gelmiş, Nazgahanılar gelmiş, mecuslar gelmiş, Komünistler gelmiş, Masumlar gelmiş, Bey namazlar gelmiş, Oruç cihenler gelmiş, Zekat vermeyenler gelmiş, Anasını babasını ağlatanlar gelmiş, Evsiz çocuklarını sızlananlar gelmiş, Cehennet bayanamıyor, milletin üstüne hücum edince İbrahim Aleyhisselam direğinde tutmuş Arş-ı Ağzam'ın ''Oğlum İsmail ve istemem sen istin'' ''Yarabbi kendine süt isterim ''Aman beni cehenneme tığlatma'' diye ağlamaya başlayınca ''Hin bir peygamber böyle nefsi nefsi'' deyince yalnız şefi nefasını durar Resulat Muhammed Mustafa secdeye kapanıyor. Ya Rabbi ya Rabbi. o korkutman diyordum. Niye korku ya dedi. Cehennem küflüyor halkın üstüne. Ataşlar satılır, ası kastına. Muhammed yalvarır bir tek dostuna diye benim ümmetlerimin halim hiç olur asıl ümmetlerimin kişi bu olur siz durun ümmetim siz durun ben Allah'ıma varıyım onu yer dergahına yüzler sürüyüm kabul olmazsa Yemin yanıyım Veya benim büyük meslemim haneli olur. Asım meslemim yişil güç olur. Allah böyle muhabbetten bizi ayırma ya Rabbi. Dövr ruhlayı saadeti içtaj. Döpteyi nasip et. Ravzasına varıp ziyaret etmeyi nasip et. Beytullah'ı tavaf etmek nasip et ya Rabbi. <Gülüyor> Buyurun aşkına. Eşe düenler. <Gülüyor> kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik et ya rabbi amin durduralım kadınlar kadınları durdursun erkekler erkekleri durdursun şimdi konuşamayacağız kadınları durdurun Kavlanmayacak şey değil ki Ya kardeşim ben ne uğruyum Kafirler bile Diyor ki Kafirler Ya Muhammed Bizi cehenneme Çılgın Bak ah ya Muhammed Cehennemin yularından Dur Ya cehennem Dur De Derhal cehennem duruyor. Allah mevzeder şimdi. Aylıbre halim şimdi. Hoja her zaman ağmaya ki sen? Bir aylı nasib oldu, ha bizi boyar da bir müddet ağlaşalım. ne var? Geri de ağlanacaksınız şimdi daha Allahla dostum şimdi. Ne oldu mu diyeceğim şimdi? kardeşim Allah'ım da sen de salli, salli ve ağırtlar dursun o o Muhammed ben dedim nasıl dayansın ümmeti ya <gülüyor> Raful Alevi'nin tek sevgilisidir bütün vasıflarında tek bir işsizdir cemalda olsun onun yüzü gibi bir yüz daha güzel devirdir Kemal'da olsun Kemalinde onun gibi büyük yoldu elimde olsun onun imbi gibi elim yoldu ilhamda olsun şefkatte olsun merhamatta olsun desteryyete nasib olan her halde yaradılmışların çekirdeği Muhammed'tir. Hepimizin çekirdeği Muhammed'tir. Biz ondan bir aysı çekirdeğini atıyor onda böyle ikinci sene böyle üçüncü geliyor ya. Muhammed'in Muhammed çekirdektir. Biz ondan dolduk hep. O bizim o bizim ruhta dolabul olur. Ruh çıktın mı? Çocuk askerden gelince ilk ki babasını kucaklar ya. İmanlı adam öldün mü? İlk ki ravza da hareye götürür melekler. Bu hazretin bir kucaklaşır. Senin ruhu kucaklaşacak inşallah. Günahlarımıza tevbe edelim bir daha ne ettin sen bir Hoca? Ben etmedim. Bunları muhabbet ediyor. O çünkü içimize kadar geldi. Onun ruhaniyetinin bizim içimizden haberi var. Salvat okuduğumuz için bu teyisi o veriyor. Benim gibi bir alçak nasıl versin? Şimdi dinleyip biliriz, şöyle ağlıya gücüldüm, ağlamaya gücüldüm, yaratılmışların çekirgeni onu, bütün millet ondan geldi. Bütün millet ondan geldi. Ona Arap değerlimiş Türkmüş diyenler var, küfre varır öyle derse. Neslinin ünumu Araptan, Araptan, Araptan, Araptan geldi. Ve Kur'an-ı Kerim onun için Arapça indi. Yavrularım! Sizi aldatanlar var yavrularım! Ne anlayın! Muhammed'e bağlanın! O zaman kurtulursunuz! Başka çarelerimiz yok! Saati diyorum size! Ayağıma ip takıp Kürsüden sürmek istediler Sizin hatıranız için Geldim Bu senelik benim lağızım Yadigar kalsın Başka lağız verecek değerlim size Haydi verirsen Allah nasip ederse Veririm Allah o Düşmanları tüketirse Veririm Rabb-i Allah'ımız, ilk olan Allah'ımız, işte ağırtlarımızı görüyor ya Rabbi? Bizi affet kesin ya Rabbi. İlk olarak onun nurunu, Allah kendi nurundan etti. Peygamberimiz var ya, öyle dinle de,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 ne kadar ilahi hazilet ve kutsi meziyet varsa onda toplanmış Muhammed Mustafa'da toplanmış Elli senedir bize Muhammed'i unutturmaya çalışmışlar Mektep'te demişler ki babanız maymun demişler bizim babamız Hazmatı Adem gibi bir peygam der. Ruhla babamız Muhabbet Mustafa. Kim bunu inkar eder? İmkan var mı? Yavrulara Muhammed'i unutturmuşlar. <Gülüyor> Ve Husi mezir yer varsa onda toplanmış. O yüce sevgilisini insanlık alemine yekâne müşit göndermiş yet tabibim onların irşadet Miraçta Allah'ımızı gördükten sonra yek dönüp daveti kullarımı ta gelürden buralar diyarımı bizim için dişi kırıldı, bizim için ayaklarından yaralandı, bizim için aç kaldı. Dağlar zehep oluver, ümmetin arzı Almadı anlardan ol, âli kılık gibi mi? Yani o mübarek peygamber, Karnına aclıktan yedi tane baş bağlamış, Kafirler dok zannetsin diye, Kızı Fatıma çocuklarına, Üç gün üst üstüne oruç tuttu وَيُطْئِمُونَ اَبْتَعَامَةً عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنَمْ نَيَتِيبَمْ نَيَسِيرَ مِسْكِنَمْ يَتِيبَمْ نَيَسِيرَةً Üç gün ayda durdu yavrularım Muhammed'imizin kızı diyor Fatım Atan Zöhra o Zöhra yıldızı gibi göcelin de onu uçun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 Hicreti Muhammed'in içinde Elhamdülillah Muhammed'e ordaya gittiğimde dağlar zehap oldu ben ilk şunu deyim aydır ashabı yeynen peygamberimiz pardını bağlarıdı başlar koyu förüne girmiş idi mi diğerleri girmiş de başlarını karnının midesini kapatıp içinde ekmek yiyordu Dağlar zehep olu ben. Zehep de, Arapça olan bilir. Türkçe olanlar bilmez altına diller. Dağlar altın olu ben. Ümmetin arzı eylemi. Almadı Allahdan ol. Ali kılıp himemi. Ey dağlar. Altın olsanız da istemiyorum. Ben yarın bahçarda ümmetimin eli arkasına bağlanıp ayağı çatıldığı zaman, cehenneme sürünürkene şefaat edeceğiz. İstemeyen yok ben altını. <gülüyor> Şimdi Amerika'nın sistisi, Amerika'nın sistisi yavum en büyük jeorad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 saatime hele bir bakayım da size genişlemeyim diyorum habire genişlik geliyor çok yaklaşmış bak ezan da okunuyor o o Muhammed Mustafa o Allahu Teala azratlarından azamak ve kibriyasından aldığı büyüklükle o kadar büyük ki bir cümle büyükler birbirinin omuzuna bassa o u cihanlar arş-ı alzama kadar yükselseler Mevlana diyor ki vallahi Muhammed'in kopruğuna yetişemezler bütün böyükler bizim böyüğümüz de filan giyir burada bizim Hacı Abdullah, var kardeşim onun kaynı var Kirazlı'dan Mehmet Buradan iki deme devlet reisleri gitmiş de birisi diyor anlayarak bab Selam'dan girdi. Peygamberimizin huzurunda gözlerinden tolu gibi yaş dökülüyordu. O birisi, efendi sen niye gitmeyiyorsun? Laiklığa aykırı bizim Türkiyede evvel var. Yarın ben onu ziyaret ettim. Muhammed'e tenezzül etmem diyor. diyorum. Niye? Ne bizi ağlayalım biz ne bizi ne diyeyim. Bütün büyükler omuzun omuzuna bassalar arşı anzama kadar yükselseler vallahi Muhammed'in kopruna varamazlar. Diyor ki ben diyeyim daha. Her yüceli onda her yücelik onda, peygamberde, her ululuk onda hürmet edilen her insanın şan ve şerefi ondan geliyor. O vekil etmiş de, hutbu cihan etmiş de, etrafına evlatları girmiş de ona hürmet ediyorlar, o da ondaki bu cihanlık da Resulullah'tan yekil olarak geliyor da onun için. Her büyük peygamberde. Onu, onun, onun dedin mi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Baktığı güllerde han çiçekleri açar. Gel ya Muhammed, bak bizlere bir. Ne olsun? ...ha kalbinizde de... ...irfan çiçekleri atsın. ...hocam... ...biz seni öyle zannediyor ki... ...Muhammed'in... ...baklıklarından biri de sensin zannediyor... ...bu irfan çiçekleri... ...nereden fışkırıyor... ...ben oradan bilmiyorum... ...sizin en günahkarınız... ...benim... Buraya mutadarak çıktım da, Ya Rabbi ben bu Müslümanlara nasıl irşad edeyim? Ha bir bir sene olsun, bana bir haşlık versinler. Yedi senedir vaiz veririm, bana hiç hedaya vermediler. Ha irşad olsunlar da, o hediyelerini alayım yeter bana dedim ben başka hedayete istemiyorum bir Allah'ın rızasını istiyorum Allah hepimizden razı olsun inşallah Ayy. onun rütfuyla baktı gömüllerde irfan çiçekleri onun nuruna pervane olanlar ruhlarıyla arşal çallar anlayabildiniz mi onun nuruyla pervane olan onun nuruna pervane de devamlı salimat-ı şerifene okuyup peygambere aşık olanlar olanlar ruhlarıyla arşa uçallar. Baizid-i Bestani on iki gün arşı ı ağzımda misafir kaldım diyor. Ben yani bunları gelin mi ileriye gidiyor peygamberin kalemi varmış kağıdı varmış da ee, şu hocalara mektup yazıyormuş Neler nelerdi takrı görüyorlar benim kardeşim geçsinler Allah onlara da ıslah etsin inşallah ve <gülüyor> hepsinin için Allah Allah Rabbi yeryüzünde Allah ve peygambere inanıp da bana ne kadar hakaret eden olduysa halal olsun bin koruyular onlar ister etsin ister etmesin ben Allah'a inanıyorum Nerem peygambere inanıyor? Benim sözlerimin bazı noktalarını bana gönderiyor. Şu doğru mu geliyor, bu doğru mu değil. O da halal olsun. Daha kaldı mı? Ben de hiç alacağınızı hem haklısını halal ediyorum, hem konuşuyorum, hem ediyorum. Onun elinden tuttuğu bahtiyarlak, bahtiyarlar insanlık içinden seçilerek gönüllere ışık tutuyorlar yani gömüllerin içine teveccüh buyuruyorlar. Onu anlayan tasavvuf erbabı var burada. Allah! Allah cümlemize o beynin kalbiyle ettiğin teveccühün lezzetini versin! <Gülüyor> Kendisiniz zavallı çocuklar vermeliler ki asırlardan beridir. Şu asırlardan o dört asırlardan beridir. O büyük sevgilinin, o en sevgili Resulullah'ın şanında nice evlilmiş. Evlilmişler tarafından yüz binlerce eserde senalar edilmiş. Yüz binlerce eser yazılmış peygamberimizi evlilmişler. Anladım efendim.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 ve yazmış peygamberimizden güneşten bir zerre kadarını yazabilmişler <gülüyor> peygamberimize ancak ahirette güleceğiz biz orada görünce nasıl büyük nazlı peygamber olduğunu ancak nizanın sağına oturup da vermem ümmetimi yarattı cenneme göndermem dediği zaman anlayacağız ya muhabbet biz sana kumadın takdir edemedi, ne yani, diyeyim namaz kılıyordunuz, oruç tutuyordunuz, günah karnınız olmaz, işte ben de şefaat ediyorum, günahlarınız affolundu, buyurun cenneti alaya, vay kurban olayım Muhammed sana, diyeceksin şimdi iş işte geçmiş olmasın, gidelim Allah'a, peygambere gidelim inşallah, Ancak güneşten zerremizalı bir şey söylenebilmiş, denizlerden, denizlerden bir tek damla kadra vasıta ancak yazılabilmiş. Allahımız siz bilemiyorsunuz diyor bize. Yani bu Kur'an ile burada bunun imkântı var mıdır? Allah fettebiuni. Nike ayet-i celiline Muhammedun Resulullah ne kene Muhammedun eba'e hadim bir ricalikum nike ya iyyuhen nebiyyü ya iyyuhen nebiyyü ya iyyuhen nebiyyü bir imkana ayet sırf peygamberimizin vasfında var. Ve nasıl kırçlar size onu vasfedeceğim bir imkanı yok. Eğer diyor eğer diyor yerine bütün kâhıl olsa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 Şöyle tuttuğunuz zaman elinizde hiç görünmez ya bu kadar görülmeyecek kadar ancak bir vasıf yazabilirsiniz. Başka vasıf edemezsiniz. Onu çünkü Allah vasıf Yeter mi kardeşim? Anladık peygamberimizi. Gelin kutsu şerif birinci defa elimizden alındı. Şimdi ikinci defa tüm alınıyor? Buna Bayezid Camisi, sen sami neredesin? desin? İşte o vakti geldiğinde Uğurhan okuyayım. Bayezid Camisinin imam Hatibi, imam Hatibi kim o? Abdullah Rahman Gül sesin. Uğurhanını kısalttım, kısalttım azıcık bir yerini aldım. Kutsu şerif alınca, bu şerif alınınca bu Kur'an-ı kerimi de okuyor? Ankara'da, o Büyük Nebe'deki camide ile getirdiler, o bilinci aldıklarında bu Kur'an'ı okuttular Abdurrahman Gürses'e. Şimdi cemaatime ilk onu dinledim, namazımızı kılacağız, ondan sonra Lehya-i Saadet'i ziyaret edeceğiz. Ne olursun be? İki an şey Abul Rahman duracağız S워서 i̇şte türlü geldim ama Allah'ın bildisi ben ne bildiremem ne yapayım <Gülüyor> Hazreti Muhammed'imizi Allah'ımız davet ettiği zaman ilaca göz açıp yunmaya Mekke'den Mescid-i Aksa kutlu şerif bizim Hacer-i Hacer bizim içindeki Müslümanlar bizim Allah yakın Bunda kurtar ya mescidi aksa dedik size kutsu şerifte şurada 500 yüzlük at kılmadan orada bir teçiklik atkılarsan daha ebbal buyuruyor peygamberimiz onu şimdi yahudiler tüm başkent yaptılar elimizden tüm aldılar Filistini alıyorlar planı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 Arapça olduğu için belki anlamanız değil size anlatmaya çalışıyorum. <Gülüyor> Ya ma yo. Allah bütün canımın içe. Ya Rab esmehu halimi <Sessizlik> elimle zikri O hay az cennet alır Hare Kṛṣṇa, Hare şefleri pencerenin önlerine yerleştirin tatlarımızı sık tutalım önce cemaat çok birisinin kafası yerde olursa onun sırtına öteki secde değilse olur yalnız dışarıları boş çok sokun <gülüyor> <gülüyor> bir metre elinden menverden buraya yiyorlar sınırlar şu bir Çocuklar aramışlar, çok değerli. Ağzede gitmeyelim. Normalde küçük bir türlü alalım. Çocuklar küçük bir, bir Çocuklar...